Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Aleyh Seyyidil Murselin Muhammed'im ve Aleyh Ali'yi ve Sahib-i Muhterem dinleyenlerimiz Rabbimiz buyurmuştu, buyurmuş Desehübillahü dellil muttakin Kur'an-ı Azimüşşan Takva sahipleri için Büyük bir hidayettir bu hususta uzun dersler yaptık. Ancak tarifine gelmiştik, orada kalmıştık. Kimdir o takva sahipleri? Buyruluyor. Vasıfları anlatılırken ellediğine yüminûne bil gayb. Gayba iman edenler buyruluyor. Şimdi gayb üzerinde durmamız gerekirse histen ve akıldan tamamen kaybolmuş. Yani ne duyular, göz, kulak fark edebiliyor. Ne de akılla anlaşılabiliyor. Gayip. Türkçe'de kayıp diyoruz. Kayıp da buradan geliyor işte. Gaybın e, Türkçeleşmiş hali kaybolmuş. Gayba inanırlar. Yani görmeden inanırlar. Şimdi bundaki bölümde değerlendirecek olursak Estaizu lelâ ve indev mefatihul gayb lelâ alemuhâ illâhu anahtarları ancak Allah nezdinde mevcuttur. Onları ondan başkası bilemez. Ayet-i cellesinde beyan edildiği üzere hiçbir delil ve alamet bulunmayan kayıplar, işte kıyametin ne zaman kopacağı gibi, kimin nerede ne zaman öleceği gibi, işte yağmurla ilgili, ana rahimlerindeki çocuklarla ilgili bilgiler bunlar bu tür kayba giriyor. Bir de delili olan şeyler ki allah Teala'nın varlığı, birliği, sıfatları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri görünen Mucizelerin O'nun doğruluğuna delal ahiret halleri, dirilmek gibi meseleler. Şimdi burada Rabbimiz gayba iman derler buyurduğundan kastı nedir? Gözünle görmediğin halde inanmakla memur kılındığın meleklere inanmak, dirilmeye inanmak, cennete inanmak, cehenneme inanmak, sırata inanmak, mizana inanmak, bütün bunlar gayba imandır. İşte bu şekilde inananlardır. Takvanın birinci basamağı neydi? Evvelki derslerimizde beyan ettik. İman idi. İşte bu cümleyiceliyle takva sahiplerinin ilk mertebeleri olan imandan bahsetmektedir. Tabii bizim imanımız şu anda biraz daha kayba dönmüştür. Neden? Çünkü sahabe-i kiram hazaratı her ne kadar onlar da ahireti, cenneti, cehennemi sıradın, icranı görmedilerse de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek münasebetiyle ve vahyin inişine şahit olmak haçebiyle, Cebrail aleyhisselamın insan suretinde de olsa görmek haçebiyle bize bayağı bir fark atmışlardır. Ancak Abdurrahman İbni Yezid Hazretleri buyuruyorlar, biz Abdullah İbni Mesud radıyallahu yanındaydık. O arada konu açıldı. Biz dedik ki siz sahabedensiniz onu görerek, sohbetinde bulunarak bizi ne kadar geçtiniz, ne mesut bahtiyar insanlarsınız. O zaman i̇bn Mesut Hazretleri buyurdu ki اِنَّ اَمْرَا مُحَمَّدٍ كَانَ بَيِّنَا لِمَا رَآهِ la ilaha اِلٰهَ غَيْرُهُ مَا آمَنَ imanin قَدْتُ اِيمَانًا اَفْطَلَ مِنْ اِيمَانٍ Muhammed'in sallallahu ale aleyhi ve sellem hali ve durumu kendisini gören herkese açık ve seçik bir şekilde zahir ve bahir idi. Yani onu görüp de inanmayanın inatçı olması lazım. Yoksa onun nuru, onun cemali, onun güzelliği, ondaki alametler kendisinin hak resul olduğunu ilan ediyordu. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki hiçbir kimse kayba imandan daha üstün bir iman ile iman etmemiştir. Yani biz diyor İbni Mesud'a imreniyoruz, kıskanıyoruz. Ah bu gözlerle Resulullah'ı gördünüz değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem ne bahtiyarsınız, ne saadetli kişilersiniz diyoruz. O da buyuruyordu ki, esas siz büyük bir şerefe nâilsiniz. Çünkü sizin imanınız bizimkinden daha çok kayba mütealliktir. Biz Resulullah'ı gördük sallallahu aleyhi ve sellem, siz onu da görmediniz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görülmesi dünya aleminde mümkün iken bizim hakkımızda vakı olmadı. takdir buna müsaade buyurmadı. Öyleyse bizim imanımız daha gaybi oldu. Kainat Efendisi'ni sallallahu aleyhi ve sellem hiç görmeden görmüşten ileri sevdik, saydık ve inandık. Elhamdülillah. Böylece gayba imanımız çok üstün bir derecede oldu. Ebu Said'l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor bir adam geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedik ya Resulullah seni görüp de sana iman edenlere müjdeler olsun. Kainat Efendisi buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem Tulbalimen Raani ve Ame Nebi doğru söyledin beni görüp de bana inanana müjdeler olsun. Fatuva, Fatuva, Fatuva, Tulbalimen Ame Nebi veremiyorani ama beni görmeden bana inanana kayba iman edene müjdeler tekrar müjdeler tekrar tekrar müjdeler olsun. Kontür hadislerinde e bu Muhammed isinde Tulbalimen Raani ve Ame Nebi beni görüp bana inanan esabıma ne mutlu. Ama beni görmeden bana inanan, arkamdan gelecek ümmetlerime, yani bizden bahsediyor, bizim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görme şerefine nail olmadan ona, iman şerefine nail olan bizlere yedi kere müjdeler olsun. Onun için gayba iman. Lezîne yü'minûne bil gayb. Onlar gayba iman ederler. Tabii ki Allahu u Teala Hazretleri'nde görmedik. Gerçi Eserleri ortadadır, ayetleri ortadadır. Haktan zahir hiçbir şey yok. gözsüzlere hep Evet. Mevla Teala eserleriyle zahir, zatıyla batındır. Ama bizim ona imanımız gayba imandır. Yine biz kabir hallerini müşahede etmedik. Meleklere inanıyoruz. Melekleri görmedik. Öldükten sonra dirileceğimiz ahirete inanıyoruz. Buna dair bir örnek görmedik. Gerçi her sonbaharın ölen toprakların e, ilkbaharda yeşerdiğini, hayat bulduğunu görmekteyiz ama e, bunlar birer alamet niteliğinden ileri geçmez. Şöyle bir diriltilme hadisesi gözümüzün önünde cereyan etmiş değildir. Ondan sonra suratı görmedik, mizanı görmedik, Efendim, yedi kat semavatta bulunan melake-i kiram görmedik, arşı görmedik, kürsüyü görmedik. Daha nice görmediğimiz meseleler vardır. Fakat biz bunların hepsine Bizim bunların hepsine imanımız vardır. Öyleyse gayba imanımız elhamdülillah tamamdır. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin bize getirdiği bütün meselelere inandık. Tabi icmalen, topluca, kısa olarak, özetle anlatılanlara biz de o şekilde inandık. Tafsilatla, detaylarına inilerek beyan edilen, bildirilen konulara ile inandık. Bundan dolayı imanımız elhamdülillah kalbimizde tasdik olarak yerleşmiştir. Kalbimiz bunları doğrulamıştır. Allah-u Teala ne buyurduysa, Habibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne duyurduysa hepsi haktır ve gerçektir. Bunların hiçbirinde asla zerre kadar şek ve şüphemiz yoktur. Evet, kalbimizin bu tasdiki, bu doğrulaması bunun en büyük rüknüdür, esasıdır, temelidir. Ayrıca dille ikrarımız vardır. Bunu dilimizle de açıklıyoruz ki, içimizde gizlediğimiz, saklı bulunan imanımızın varlığının bilinmesi için dilimizden söylememiz de lazımdır, gereklidir. Evet. Ama emirleri tutup yasaklardan kaçma konusunda tabii herkesin kusuru küsürü gevşekliği bulunmaktadır. Fakat bu imana zarar vermemektedir. Çünkü amel imandan bir cüz değildir. Dil ile ikrar, kalple tasdikimizi dilimizle ikrar etmemiz imanlı olmamız ve Allah indinde mümin sayılmamız ve ahirette müminlere uygulanacak muamelelere tabi tutulmamız açısından yeterlidir. Ne kalmıştır geriye? Bu imanı muhafaza kalmıştır. Çünkü iman bir temel gibidir bu temel ki bir temel ki efendim üzerine bina kurulmamıştır öylece açık bırakılmıştır tabi rüzgarlar yağmurlar çamurlar ve uzun seneler geçmesiyle o temelin kapanma ihtimali söz konusudur bundan dolayı bizler böyle bir iman temelini binasız bırakmayacağız ve iman şartlarına inanmak üzerine salih amel esasını e, bina edeceğiz. Ve bu ad-i de tarif edildiği üzere birinci basamaktan sonraki basamaklara da inşallah adım atmaya gayret edeceğiz. O da nedir? Ve yukimûne s-salâh <Sessizlik> Beş vakit namazı hakkıyla kılarlar. İşte burada İmandan sonra İslam şartları, İslam şartlarında en birincisi olan namaz şartı getirilmiştir. Dünyel İslamu alâ İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Şehadeti en la ilahe illallah allah Teala'dan başka hiçbir ilah bulunmadığına ve enne Muhammeden Resulullah Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem, allah Teala'nın hak elçisi ve peygamberi olduğuna şahitlikle bulunmak ki bu, dil ile ikrarı anlatmaktadır. Kalpte olan imanın dille söylenmesi anlamındadır. Ondan sonra ve ikam-i salah beş vakit namazın hakkıyla ikamesi, ifası ve itmamı hadis-i şerifte de beyan edilmiştir. İşte İslam şartlarında en başta konuştuğumuz namazdır. Tabi kelime-i şehadet beşinci de sıra gibi sayılıyorsa da kelime-i şehadet illaki dedir. onun için kelime-i şahadet. ondan sonra namaz, oruç, haç ve zekat olarak hepimize öğretilen şartlar. Şimdi namazı hakkıyla kılmaktadırlar buyrulunca. tabii ki burada namaza devam etmek, gevşeklik etmemek, vaktini geciktirmemek, kazaya bırakmamak, tadili erkanla rahat etmek, kıyam, ruku secde gibi bütün rükünlerini ölçü ve istikamet üzere ifa ve itibam etmek, farz, vacip, sünnet ve ve müstehaplerine en ufak bir noksan getirmeden efendim tam manasıyla icra etmek şeklinde namazın ikamesi konusuna girersek, yani içinden çıkamayacağımız kadar meseleler vardır. Onun için imam ı Azam Efendimiz iki rekat kılınan namazda 12.000 bin fıkıh meselesi tespit edilmiş. Bunlardan sekiz binine hazır cevabım. Dört ben de araştırıyorum ve dört ile ilgili ben de hazırımda cevabım yoktur buyurduğu birçok mesele vardır. Ama tabii başlayacağım. Dışındaki şartlar, içindeki şartlar mutlaka öğrenilmeli ve böylece tadil erken meselesi hiç ihmal edilmemeli. Rükudan kalkılışta bel doğrularak doğrulacak kadar e, dimdik dikilmeli ve en az Rabbena Elike'l denecek kadar Orada hareketsiz şekilde kalınmalı. iki secde arasında cels ediyoruz. Bel doğrulacak şekilde oturulmalı. Ve orada hareketsiz şekilde durulmalı. En az bir Allah'ın mağfirliği denecek kadar durulmalı. Buna cels ediyoruz. Ondan sonra kıraatına namaz olacak kadar bir ağız düzgünlüğü şekilde talim ve tecvide rahat edilmeli. Dışındaki şartlar abdesttir, gusüldür. İçindeki şartlar bunların hepsi yerine getirilerek bu ikame vasfı ihraz edilmelidir. Onun için İbrahim nebih hazretleri buyururlardı ki: İdiray tereculen yukufu bi ruku ve sucud feterham Bakarsın ki bir adam ruku'u secdeyi hızlı hızlı yapıyor. Tavuk tane toplar gibi, karka leşi eşer gibi tadil erkan rahat etmiyor onun çoluk çocuğuna acı. Yani aile efradı geçim darlığı içindedir. Evlerinde huzur olmaz. Bunalım içinde kalırlar. E veya o hale yakında düşecektirler. Onun için acınacak halleri vardır. Bundan dolayı tabi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem tadil erken üzerinde çok durmuştur ve bir adamın hızlı kıldığını, illa bu hızlılığın da tabi e, nerede hızlı hareket yaptığına dikkat edilmesi lazımdır. Mesela e, rükudan e, kalktığında e, kavmeden doğru secdeye hızlı inmesi tadil erken ihlal etmez. Veya secdeden oturmaya kalkarken Hızlı kalkması bu tadil erkanı e, zedelemez. Bu hızlılıklar nerede mevzubaştır? Rükudan kalktıktan sonra orada durmaması. Hiç durmadan elastiki gibi aşağı çekiliyormuş gibi hiç Rabbena halik elhamdülü düzgün bir şekilde orada sakin ve bütün uzuvları organları yatışmış bir halde demeden inmesi. İşte buraya bu hızlılık bizi ilgilendiriyor. Secdeden hızlı kalkabilir ama secdeden hızlı dönemez. Orada celsede oturması lazımdır. Eğer hiç e, efendim şöyle belini doğrultacak ve hareketleri sinecek, dinecek kadar durmadısa, işte bu huzluluk bozar. Tadil erkanı bozar. Onun için böyle bir kişiyi gördüğünde ne buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem? ma tekâf. Lev mitte gayri millet Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen korkmuyor musun bu şekilde namaz kılarken ölecek olsan Muhammed'in dininin dışında ölmüş olursun. Kıyamet günü sana benim ümmetimden denmez. E, namazı niye kılıyoruz? Resulullah'ın ümmetine dahil olmak için sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bu tehlikeyi göze alır mı? Madem kılıyoruz şunu doğru düzgün kılmaya gayret edelim. Ebu bu Hazretleri böyle bir adamı gördüğünde kaç senedir kılıyorsun? diye sorunca adam da iftiharla 60 senedir deyince 60 senedir bir namaz kılmış değilsin. Hepsini yeniden kılman gerekir buyurdular. Onun için namazı hakkıyla kılmak için gereken e, ilimleri tahsil etmek lazımdır inşallah. Tabi bir de batıni boyutu vardır, manevi boyutu vardır, huşu ve huzur boyutu vardır. Bu namaz iki tarafı olan bir ameldir. Bundan dolayı قَدَفْ لَا inananlar muhakkak kurtuldu buyurulduktan sonra kimdir o inananlar, namaz kılanlar buyurulmuyor اَلَّذ۪ينُمْ fi صَلَاتِمْ خَاشِعُونَ namazlarında huşu edenler. Onun için Evliyaullah'ın huşu, namazdaki huzuru anlatılan kitaplarda ve bahislerde çok ilginç konular görürsünüz, duyarsınız. Maalesef günümüz insanlığın çok uzak olduğu bir kalp halidir bunlar. Ama biz yine de okuyalım, dinleyelim ta ki Allah Teala'dan bu zatlara ihsan edilen halin bir benzerini Niyaz edelim Asım İbni Yusuf Hazretleri Hatem Mizahit Hazretlerine Ey Hatem namaz kılmayı Güzel becerebiliyor musun Diye sorunca o evet dedi Burada şimdi evet diyebilecek bir erkek Zor bulunur Asım Hazretleri peki nasıl kılıyorsun da Böyle evet diye cevap verebiliyorsun O zaman anlattı Namaz vakti yaklaşınca Sünnet veci üzere abdestimi tazeliyorum. Bir defa sünnet veci üzere deyince burada binlerce mesele giriyor. Abdestin ne kadar sünnetleri var. Ki bu fakirin abdestle ilgili bir kitabım vardır. Abdestle ilgili o kitapta ne sünnetler ne ameller abdest risalesi bu sünnet üzere alın, alınan abdesti alınmak istenen abdest için yeterlidir. O kitaba göre insan abdest alsa tam sünnet veci üzere abdest almış olur. Ama bunlar merak ister vakit vermek ister, okumak ister Güzel amel etmek için, niyet etmek ister. Mevla bunları görüyor. Sonra namaz kılacağım yere gelip dikiliyorum. Her uzun yerine yerleşiyor. Ya patır kütür öyle gelmiyorum. Sonra kabe iki kaşımın arasında, makam İbrahim'i göğsümün hizasında, Allahü Teala Teala'yı da mekandan münezzeh olarak, başımdan aşağı, Mevla tabi mekana sığmaz ama, rakib ''Efemen ve gâimun kulli nefsim bimâ kesebet.'' Herkesin yaptığı iş üzerine allah Teala rakip ve kaim böyle bakıyor, görüyor. Kalbimdeki her şeyi biliyor. Bunu da böyle düşünüyorum. Sanki ayağımın altında sırat köprüsü. Cennet sağımda, cehennem solumda. Ölüm meleği Azrail aleyhisselam. Hemen arkamda, nefesi ensemde, biter, namazı bitirir bitirmez. Benim canımı alacak şekilde ve kılacağım bu namaz da son namazım. Bir daha bana namaz nasip olmayacak diye. Ki mutlaka kıldığımız namazların biri son namazımız olacak. Allah son namazımızı huzur ve huşu ile tamamlamak nasip eylesin. Bu kıldığımız namazlardan biri. Bak her gün bu kadar insan ölüyor kardeşlerimiz, tanışlarımız. Namaz ehli, Kur'an ehli insanlar. Tabi ki onların da kılmış oldukları namaz bir son namazları olabiliyor. İşte Bayram Ali Öztürk hocamızın Kılmış olduğu sabah namazının son sabah namazı olması gibi ki kendisi de kimsede o namazın son namazı olduğu bilmez. Ama işte bu şekilde mübarek adam zaten çok huzur üzereydi, hiç gaflette değildi, devamlı Allah için ağlar, yaş döker. Mübarek adam, biz şahidiz inşallah ki o huzur üzere namaz kılardı. İşte hepimiz bunu düşünelim, hepimizin bir namazı mutlaka son namazımız olacaktır ona göre ihsan makamı elde edilmeli, Mevla'yı görür gibi, iftita tekbirini alırken diyor, Allah'ımı görür gibi, namaza başlıyorum, okuduğum surelerin manalarını düşünüyorum, Fatiha'da ne manalar anlattık size değil mi? Evet, bunları bir arada belki topluca bulamazsınız ama, bütün Fatiha'nın manalarını MP3 diyorlar şimdi, ben anlamıyorum o işlerden, 11 saat 11 saat süren Fatiha'nın bütün manalarını tabi özetle hazırladılar. Sizlere arz ediyorlar, arz ettiler. Eğer insan ben Fatiha'nın manalarını şöyle bir tekrar tekrar dinleyeyim, dinleyeyim, dinleyeyim. Yolculuklarda şurada burada giderken gelirken artık iyice hazmedeyim. Çünkü her namazın her rekatında bu Fatiha'yı okuyorum manasını düşünmem lazım diye düşünüyorsanız size bir fırsat çünkü radyodaki dersler ee, geçti geriye dönülecek hali yok artık ileriye doğru dersler devam edecek inşallah ondan sonra tevazu ile rüka eğiliyorum Rabbimin huzurunda tevarru ile yalvara yakara secdeye kapanıyorum secdenin Rabbime en yakın yer olduğunu düşünüyorum ondan sonra tam bir celse yapıyorum oturuyorum ettehiyatü'yü raca ile ümit ile kabulünü niyaz ederek okuyorum Tam sünnet ve cüz'ere namazın sonunda selam veriyorum. Sonra da o namazı ihlasa teslim ediyorum. Yani sırf Allah rızası için kılıyorum. Kıldığımı Rabbime gösteriyorum. Ve yine de kabul olur mu olmaz mı acaba diye korku ile ümit arasında kalkıyorum. Ve bu hal üzere sabra devam ediyorum. Sebat ediyorum, istikamet gösteriyorum. Bu namazı bir kere iki kere değil ömrüm boyunca ölünceye kadar kılıyorum. Ki bizim daha şu ana kadar hangimiz kaç yaşındaysak bir hesap edecek olursak böyle bir namaz amel defterimizde hemen hemen çıkmaz. Bak bu zat bunu devamlı kılıyorum diyor. İşte bunu duyan Asım Hazretleri, ey Hatem senin namazın hep böyle mi? Evet 30 senedir böyle kılıyorum. Ya ben daha diyor Asım Hazretleri, Asım İbni Yusuf o da Allah'ın dostlarından ağlamaya başlıyor. Ben daha bugüne kadar böyle bir namaz Kılamadım Diye tevazu gösteriyor Tabi Allah'ın dostları Ali Haydar efendi babamızla böyle sabahlara kadar Ağlar ağlar uyumaz Yatağa girmez Namaz kılar kılar yine de Dizlerine vurur iki rekat Allah'ımın rızası üzere bir doğru dürüst Namaz kılamadım diye bağırırlarmış ...demek ki Meşayih'in dostlarının halleri böyledir... Ee, ...bizim gibilerin halleri ise... ...aman yahu kimse namaz kılmıyor... ...ben yine kılıyorum... ...Allah da benim kıymetimi bilsin... ...dercesine tövbe Ya Rabbi... ...başa suretiyle amellerimizi... ...iptal etmek oluyor... ...şimdi namaz... ikame edilecek, hakkıyla kılınacak... Hazreti Kur'an'ı Kur'an'ın muhtelif yerlerinde... ...evet namazdan bahsediliyor... ...evet kıymus salah... ...namazı ikame edin, hakkıyla kılın... ...emrediliyor... Vallahi dinimülah namazlarını muhafaza edenler koruyan kullar diye namazı muhafaza temas ediliyor. Vallahi namazlarına devam eden kullar methediliyor. İnna namazın vakitleri tayin edilmiş bir farz olduğu beyan edilerek rastgele istediğim vakitte değil vakit saatinde kılınması gerektiği beyan ediliyor. Rükû'umuz rükû edenlerle birlikte rükû eden bu olarak tek değil de cemaatle farzların cemaatle kılınması erkekler açısından teşvik ediliyor, emrediliyor. ediliyor. fi's salatihum ghashi'un kurtulacak kimseler tarif edilirken namazlarında huşu sahibi olanlardan bahsediliyor. Namaz, namaz, namaz. Namazsız din iman olmaz. Bu kadar kuvvetli emirlerden sonra insanlar tabii fırka fırka olmuşlar. Bir kısım hiç namazı kabul etmeyen, namaza inanmayan, farz vacip bir şey tanımayan bunların reisi tabii Ebu Cehil. Allah Teala onun hakkında Fele saddaka Ne iman etti ne de namaz kıldı buyuruyor. Tabii bu imansızlıktan sonra namazsızlık derken bu ayeti kerimeyi delil olarak okuyabiliyoruz. Allah Teala onların gideceği yeri beyan etmek üzere Cennet ehliniyle cehennem ehlinin mahşerde görüşmesini naklederken, مَا سَلَكَكُمْ فِي <سَقار> Cennet ehli cehennem eline bu kadar diz boyu nimetler varken, sonsuz cennetler varken, bu Sekar ismindeki cehenneme sizi sokan ne oldu? Niye bu ateşe burnunuzu soktunuz? diye sorduklarında alacakları cevabı bize naklediyor. قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ musallin? Biz namaz kılanlardan değildik. Cehenneme girenlerin Müddessir suresi. Evet. 42 ve 46 ayetler arası incelenirse bu anlattığımız manalar orada görülecektir. Ve lemnegunutul miskin fakir fukara'yı yedirmezdik. İşte zaten hemen namazdan sonra zekat, namazdan sonra hemen sadaka ve infak Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde birbirinden ayrılmıyor. Kıymus salavatü'z zekat namazı kılın, zekat verin. Bunlar hiç birbirinden ayrılmıyor. Atığullah, atığ rasul Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Rasul'e itaat, Allah itaattin. Ayrılmıyor. Enişkırlıyvel validey, kulum bana şükret, sonra anana babana teşekkür et. Ana babaya iyilik de Allah'a şükürden ayrılmıyor. Hazreti Kur'an'daki bütün yerlerde. Şimdi, bir kısmı namazı kabul etmişler fakat eda etmemişler, yerine getirmemişler. Tabi bunlar inanmışlar, iman etmişler ama e, salih amellerde gevşeklik etmişler şehvetlerini peşine düşmüşler bunların da durumu pek iyi gözükmüyor Allah Teala geçmiş peygamberlerin ardından kötü döller türedi bunların en başlıca kötülükleri ne oldu namazı zayi ettiler kılmadılar tabi inanmazsa kafir olur İnanır da kılmazsa tembelliğinden günahkar olur, fasık olur. Ve şehvetlerinin, nefislerin isteklerine uydular. Bunlar da gideceği yer hiç iç açıcı değil. <Sessizlik> <Sessizlik> Meryem sureyi celilesi 59 ve 60. ayetler arasında e, meallere bakacak olursanız hepiniz bu hakikatleri göreceksiniz. Çok yakında gayya denilen cehennemdeki kuyuya kavuşacaklardır. Cehennemin en korkunç yeri Cehennem ehli oraya düşmekten her gün kaç kere Allah'a sığınıyorlar. Cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatlerinin vücutlarından akarak biriktiği, toplandığı kuyuya gayya buyuruluyor. Hadis-i şerifte işte gayyaya gireceklerdir. Ancak tabi Allah'ımız bizi ümitsiz bırakmıyor, kap tevbe kapısını kapatmıyor. İlla men te'be ve amene ve amile salihen. Tevbe edenler, efendim, iman tazeleyenler, salih evvel işleyenler, tevbe kapısı açıktır. İnsanı evvelce kılmıyorsa da şimdi tevbe edebilir, namaza başlayabilir, ölmeden evvel tevbe kapısı açıktır, can boğaza gelene kadar inşallah. Ama geciktirmemek lazımdır. Tehirde afetler vardır. Belki de insan tevbe de muvaffak olamadan aniden ölme tehlikesi her an için hepimiz hakkında mevcuttur. Onun için hemen tevbe etmeli. Ramazan-ı Şerif geliyor. Oruçlar tutulacak inşallah. E namazsız oruç ne kadar kabul olacak? Onun için mutlaka namaz, namaz, namaz. Aklı olan bu cihanda bir vakit namaz komaz. İşte onlar cennete girecekler Allah buyuruyor. Yani tevbe ederse, iman tazelerse, salih amellere başlarsa Allah Teala onlara rahmetiyle muamele buyuracak ve cennetlerine idhal buyuracaktır. Bir tabaka da vardır ki Namazı bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Alacalı, bulacalı. Efendim, bunlar da biraz münafık alameti taşıyor. Namaza tembel tembel kalkmak, namaz kılmaktan üşenmek, kafası namazdan ağırlanmak. Bunlar da inel münafıkîne yuğadî'unallahu Münafıklardan bahsederken yine kamû ile Namaza kalkarlarken tembel tembel üşenik bir halde kalkarlar. buyuruluyor Feveilül lil musallin. namaz kılanların haline buyurulurken helak vardır, veil vardır onlara buyurulurken kafirlerden bahsedilmiyor. Namaz kılanlardan bahsediliyor. Ama elledinehu salati ibsahun. O kişiler ki namazlarından gafildirler Vakit mi girmiş, vakit mi çıkmış? Efen namaz mı geçmiş, kaldı mı? Allah'ın namaz diye bir emri varmış hiç bundan habersizdirler. Buyuruyor ki Veil denen vadi, Allah muhafaza buyursun, dünyanın dağları ona konacak olsa hepsi bir anda eriyip akıp gidecek derecede hararetli bir vadi. Bunun yanında Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram, tabi nizam, ulema ve müttekî müminler namazlarını hakkıyla kılıyorlar ve onlar namazlarını muhafaza ediyorlar, huşu üzere devam ettiriyorlar cemaatlerden ayrılmıyorlar efendim şartlarına riayet ediyorlar onun için onlar Kur'an-ı Azimüşşan'da medhu sena ediliyor muhteremler bu itibarla sizlere ikinci sıfat olarak namazı hakkıyla kılarlar vasfını beyan etmeye çalıştık ve mimma razıqnahum yunfikun kendilerine verdiğimiz mallardan da bizim yolumuzda infak ederler harcamada bulunurlar. Tabii ki zahiri ve batini görünen, görünmeyen bütün nimetlerden infak etme söz konusudur. Ama özellikle burada zekat, farz olan zekat, Ramazan şefdeki fitre, vacip olanlar için kurban, bu gibi e, infaklar beyan ediliyor. Çünkü bunların yapılmamasında tehditler zikrediliyor. Bununla beraber Tabii ki infakın en fazla illetlesi zekattır, ama bir insanın çoluk çocuğuna bakmak için harcadığı da idenfakar raja ala ahlı yahtesi bu afe olsadaka. Çoluk çocuğuna hanımın ağzına koyduğu lokmaya kadar niyet ettiği takdirde Allah razı olsun çoluk çocuğuna bakarken bu da sadaka. Efendim bildiği şeyleri öğretmek ne mesele ilmin, la yunfa Allah yolunda harcanmayan bir hazine. Zekatı verilmeyen bir para neye faydalanılmayan ilim de böyle buyurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tabii ilminin de zekatını verme. Zekatüllârâ müteakidî fiyâbeytül düyafe. Ev yapan insanın bir evinde bir misafir odası yapması, misafirin orada ağırlaması bu da evin zekatı. Efendim ne diyelim? Yani bir alınan arabanın Allah yolunda namaza giderken ibadete giderken ilim meclislerine giderken birkaç kişiyi götürmek. O yola adım atmak, bunların hepsi infak, infak, infak, her türlü infak. Ve mimma ne nevm yunfikun. Mevla buyuruyor, kendi kazandıklarından değil. Kendi kazandıklarında biz verdik. Biz vermeseydik kimse bir şey bulamazdı. Bizim verdiklerimizden onlar cömertçe bizim yolumuza hayratü hasenatta bulunuyorlar. Ve lezîne vü'minûne bimâ unzile eyleyke ve mâ unzile min kablike. Habibim ya Muhammed sallallahu teâlâ aleyke ve sellem. Sana indirilmiş olan Kur'an'a da, hadislere de, çünkü hadiste nedir? Vahiy gayrimetluvdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında inhi ve illa vahiyyuhuha. Benim Habibim kafadan konuşmaz. Onun buyurduğu ancak kendisine bildirilen vahiydir. Bu itibarla sana indirilen namazlarda okuduğumuz, bildiğimiz Kur'an. Yine sana indirilen efendim Serekatların i̇şte sayıları, zekatların ölçüleri, suçların cezaları gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet seni ile hadis-i şeriflerle beyan ettiği binlerce, milyonlarca mesela bunların hepsine iman ediyorlar. Yoksa sadece ben Kur'an'a inanırım, Kur'an bana yeter diyenler ehli sünnet ve cemaatten hariçtirler. Hatta din iman dairesinden de hariçtirler. Böyle bir iman olamaz. İman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün buyurduklarına şeksiz şüphesiz inanmaktır. Senden önce indirilenlere de inanıyorlar. Bakın biz Tevrat'a inanıyoruz, İncil'e inanıyoruz, Cebur'a inanıyoruz. Bunlardan birini inkar etsek mümin sayılmıyoruz, kafir sayılıyoruz. Peki ya nasıl Yahudi Hristiyanlar bizim Kur'an'ımıza ve peygamberimize inanmazken mümin sayılabilirler, cennete girebilirler? Haşa! Asla giremezler. Çünkü kitaplar birdir, kaynak birdir, bu hükümler farklı olsa da din birdir ne dinin Allah İslam çünkü tek din İslam'dır. Adem Aleyhisselam da Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam, Aleyhisselam. bütün enbiya kiram hepsi Müslümandı. İslam'dan başka din namına bir şey ittikaz eden Dini, diyaneti Allah tarafından kabul görmeyecektir. Hemen men yeptekî gayral-i dinen, İslam'dan başka din arayan felen yukbelemi kabul olunmayacak. Ve öfile mel hâsirin, ahirette en büyük zarara uğradığı meydana çıkacak. Böyle bir ayet varken, ta Yahudi Hristiyanların cennete gireceği, kurtulacağını ümit edenlerin aklına turp suyumu sıkmak lazım. Ne demek lazım? Senden öncekilere de inanıyorlar. Bak biz inanıyoruz. Çünkü bütün kitaplara inanmak, Farz aynıdır, her Müslümana farzdır. Yalnız, geçmiş kitaplara karşı vazifemiz sadece inanmaktır. O vazifemiz de hepsinin Allah'tan geldiğine inanmaktır. Evet, hükümlerinin içerisinde bir kısmı nesh edilmiştir. Tabii ki nesh edilmemiş hükümlerine, nesh edilmemiş olarak inanmaktır. Nesh edilenlere nesh edilmiş olarak inanmaktır. Bu tafsilat ve teferruat da bir bilmek ve bu şekilde inanmak bizim için geçerli. Değildir. Allahu Teala'nın indirdiği tüm kitaplara iman ettik. İnancı yeterlidir. Çünkü bu bunu araştırmak için Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u araştırın, karıştırın, Türkçelerini alın, inceleyin diye bir şey söz konusu değildir. Kur'an'dan başka kitaplara şu anda tahrif arz olmuştur. Papazların, haamların değiştirmelerine maruz kalmıştır. Bundan dolayı Allah'tan gelenle insanların kattığı, karıştırdığı, çıkarttığı, soktuğu bunların hepsi birbirine girmiştir. Girift hal almıştır. Onun içindir ki kitab la tusaddikuu ahlil kitabi la Ehli kitap olan Yahudi Hristiyanların konuştukları konuları ne doğrulayın ne yalanlayın. Ama tabii ki yalan olduğu açık bir şeyse Allah'ın oğlu var der karısı vardır. Haşa O yalan olduğu belli. O gibi şeyleri belli ama Kur'an-ı Azim şu daha hakkında bir hüküm bulamadığınız, İslam'da bir değerlendirmesine rastlamadığınız bir konu olursa ne tasdik edin ne tekzib edin. Çünkü belki Allah'tan gelen bir şeyi tasdik eder etmezsiniz, inkar etmiş olursunuz, kafir olursunuz. Ya da insanların kattığı bir şeyi tasdik edersiniz yine kafir olursunuz. Bu tehlikeden dolayı kulu aamennâ bi mâ unzilelleh Biz Allah'ın indirdiği kitap olarak neyse ne indirdiyse hepsine inandık deyin ve böylece selamet haline erin. Ve bilâ ğayrihum yukînûn. Siz sadece Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Tefsirini dinleyin, tefsirlerini okuyun ve Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle amel edin. Şu anda bize ameliyle mükellef olduğumuz, tatbikiyle sorumlu tutulduğumuz tek kitap Hazreti Kur'andır. Tabii ki hadis-i şerifler, sünnet-i fıkıhlar bütün hazreti Kur'an'a dayanan ilimler Kur'an'dan ayrı tutulmaz. O takva sahibi kullar ahirete de gözle görür gibi yakînen inanırlar. İşte bu yakînen inanma bu da ayrı bir husustur. Herkes inanır ama görür gibi inanma meselesi herkese müyesser olmaz. Bundan dolayıdır ki yakini tahsil etmek, tasavvuf yoluna sülük etmek, Allah'ın zikriyle meşgul olmak bunlar nedir? Yakini tahsil ettiren en büyük sebeplerdir. Gözle görür gibi inanmak ne demektir? Hazreti Ali Efendimiz'in levküşü fel gıta meznettü yakina gözümden perde kaldırılsa cenneti cehennemi şu anda gözümle görsem zerre kadar yakınim artmaz. Niçin? Çünkü artacak payı kalmamıştır. Şu anda görmüş gibi, görmüşten öte bir imanım vardır. Buyuruyor. Bunun içindir ki ahirete görür gibi inanırlar. Onlar imanın hakikatine ermişlerdir. Evet. İkan, şüphesiz inanma makamı, sahabe-i kiramdan bir misal veriliyor. Harise radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve arasında geçen şu konuşmalar, bize bu hususta büyük bir ışık tutuyor. Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, keyfi asbahtı ya harise, harise nasıl sabahladın, bu sabaha nasıl kalktın, ne haldesin, nasılsın, diye sorunca asbahtu müminen, Hakka gerçek bir mümin olarak sabahladım diye cevap veriyor. Tabii ki bu büyük bir iddia oluyor. Kainatın efendisi de peşine soruyor. Ya harise inneli kulüsin hakikaten feme hakikati imanik. Ey Harise, her şeyin nesi vardır? Bir hakikati vardır. Peki ya senin imanının gerçek olduğunun delili, alameti nedir? İşte o zaman Hz. Haris'e cevap veriyor. Canım dünyadan tamamen soğumuştur. Nefsim dünya nimetlerinden yüz çevirmiştir. Artık geceleri uykusuz ibadetle, gündüzleri de susuz yani oruçla geçiriyorum. Benim nazarımda dünyanın taşı da altını da bir olmuştur. Şimdi durumu görüyor musunuz? Yani şu anda kaldırım taşları hep altın olsa, çakıl taşları altın olarak yollara serilse Hz. Haris'e bir şey değişmiyor. Ama bugün insanlar... Ve bizim için bu söz konusu değildir. Çünkü biz tabi ki parayı gördüğümüz zaman altını gördüğümüz zaman bize taş gibi gelmiyor. Çok farklı geliyor. Bakın millet bugün efendim bir ufak altın için birbirini öldürüyor. Hadi onlar bizden ırak. Ama bize de dünyanın taşıyla altını bir gelmiyor. Altın bize çok farklı geliyor. Paranın sesi bile kulağa çok hoş geliyor. İşte iman hakikatinde. Nasıl gerçek bir ümün oldu? Ahirete nasıl gözle görmüş gibi inanıyor? Dünyanın hat al alttan. Hiç fark etmiyor. Sanki ben şimdi cennet elini görüyorum. Birbirlerini ziyaret ediyorlar. Allah'a hamd ediyorlar. Nimetlere kar koymuşlar. Cennet içerisinde. Geziniyorlar. Cehennem elini görüyorum. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, yanıyorlar. Çıkar bizi ya Rabbi diye bağırıyorlar. Ya, sanki ben şu anda açıkça Rabbimin arşını görüyorum diyor. İşte böyle anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esap tefelzeb. Ey harize sen bu tarifine göre isabet ettin. Gerçek imana kavuştun. Öyleyse bu halini devam ettir. Bundan ayrılma. Diyor. İşte yakınî iman. Sanki elini görüyorum. Cehenneme elin feryatlarını duyuyorum. Rabbimin arşını açıkça bakıyorum. Ya bak, gözle görür gibi. Şüphesiz iman. Ahirete yakınen İnanıyorlar. İşte bunu kafirler ahirette kazanacak ama müttaki kullar dünyadan kazanıyor. Onun için Rabbimiz ve levtera aydil Rabbim, Habibim, bir görsen o suçluların, kafirlerin, münafıkların, Rabblerin huzurunda başlarını bükmüş, eğmiş, dökmüş kedi gibi bir halde. Rabbene abzar nevesem yina farjyna, neamel Ey Rabbimiz. Biz şimdi gözümüzle gördük cehennem varmış, azap varmış, dirilmek varmış. Biz şimdi melekleri değiştirdik, sen değiştirdik, bütün gerçekleri gördük. Ama dünyada biz bunları bilmiyorduk. Ne olur bizi çevir de geri dünyaya döndür de iyi ameller yapacağız. İnna mukinun. Biz şimdi yakinen inanıcılarız. Bak Âti Kerime Secde Suresi'nde yakîni imanı kafirler nerede kazanmış? cehennemde kazanmış. Onun için efendi babamız hacı halidler efendi hazretlerine buyururlardı. Cehennemde yananların hepsi ehli imandır evladım. Bütün millet şaşırırdı ama peşinden eklerdi. Orada iman etmişler. E gördükten sonra inanmamak mümkün müdür? Efescihrun alemen tum la Cehenneme inanmıyordunuz, ahirete inanmıyordunuz. Kur'an'ın haberlerine, vaazlara büyü diyordunuz, sihir diyordunuz. Bu büyü müymüş, sihir miymiş? Var mıymış, yok muymuş? Yoksa siz görmüyor musunuz? E görmez miyiz ya Rabbi içinde yanıyoruz Nasıl görmeyeceğiz? İşte onun için Efendim kardeşlerim <gülüyor> Onlar ahirete Gözle görür gibi inanırlar Şimdi bunu kazanmanın yoluna bakacağız İşte İmam-ı Rabbani Ruh Hazretleri Evet Birinci cildin 182. mektubunda Bu meseleyi anlatıyor Yakini iman kazanmak Efendim, neyle hasıl olur? İnsan şüphesiz imanı nasıl kazanır? Bunun yolu nedir? Evet. Nakşi tarikatını tercih etmek, tasavvuf yolları arasında nakşibendi yolunun tercihi, imanda yakın ve amelde kolaylık hasıl olması için en uygun ve münasip olanıdır. Çünkü nakşi büyükleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine hakkıyla uymayı ve bütün bidatlerden sakınmayı kendilerine şiar edinmişlerdir. Bu zatlar keşiflere, kerametlere, öyle göz kaptıpta efendim e, görülen nurlara çok önem vermezler, takılıp kalmazlar. Onların derdi Allah'ın dinini yaşamak ve kitaplardan okuduklarını, hocalardan duyduklarını gözle görür bir hale getirebilmektir. Diye anlatıyor. Onun için Hacı ve Hazretleri'nin sözünü naklediyor. Haller, vecitler, keşifler, kerametlerin hepsi bana verilse fakat ehli sünnet vel cemaat itikadına uygun olmayan bir halim olsa, bir fikrim olsa, bir düşüncem olsa, havada uçsam, denizde yürüsem bile onları hep bedbahlık, rüsvaylık, mahrumiyet, rezillik sayarım. Ama eli sünnet ve cemaat üzere itikadım olduktan sonra, hiçbir keşfim kerametim olmasa da, hiç üzülmem, gam yemem. Çünkü ahirette kurtaracak olan insanı keşif keramet değildir. Ehli sünnet ve cemaat itikadıdır. Onun için şimdi manevi yol, tasavvuf yolu, İnsanın namazına, orucuna, ibadetine bir kolaylık kazandırıyor. İnsan tasavvuf yolunu seçmeden evvel, bilmeden evvel e, namazı zor kılıyor, orucu zor tutuyor. Beş vakti zor kılarken, Ramazanı zor tutarken manevi yola girince daha oruç yok mu? Pazartesi, Perşembede tutayım. Daha nafile namaz yok mu? Teheccüd kılayım. İşrak kılayım. Kuşluk kılayım. Evvabim kılayım. Böylece helmin i çağırıyor. Daha yok mu diye bağırıyor. E i̇şte zorluk kalkıyor. Bu manevi yolun bereketiyle. Ondan sonra Itikatta yakın, hasıl oluyor artık deliller araştırılarak incelenerek inceleme yapılarak kazanılacak inançlardan insan sıyrılıp bu darlıktan ee, Efendim kurtulup bir büyük fezaaya kavuşuyor öyle bir genişliğe kavuşuyor ki Efendim bütün ahiret hallerine ee, Allahü Teala ve Teakkid Hazretlerinin buyurduklarına, Habibi'nin duyurduklarına gözle görmüşten öte bir iman tahsil ediyor. Tabi bunlar Efendim konuşmakla anlaşılacak, anlatılacak şeyler de tam değildir, yaşanacak şeylerdir. Çünkü adam'a sabah kadar baklavanın tadını anlatacana bir dilim baklava ağzına daha iyi anlamasına yardımcı olabilirsin. Dedikleri gibi. Biz de şimdi burada tabi işin konuşma kısmındayız. Allah. Tatbikata geçenlerden eylesin, amel edenlerden eylesin, yakın makamına, yıkan makamına, erenlerden eylesin, iman hakikatine erişenlerden eylesin. Amin diyoruz. Ama sadece amin demekle de kalmamalı. İnşallah tatbikat sıfatına geçirmeli. Ülaik Rabbihim ve ülaikumul müflihun. İşte bu vasıflara sahip olan dostlar. Gayba inananlar, namazı hakkıyla kılanlar, zekatların sadık verenler, Habibim senden önce indirilen kitaplara da sana indirilen vahiylerin hepsine inananlar, ahireti gözle görür gibi, ikan makamıyla ahirete inananlar, min Rablerinden büyük bir hidayet üzeredirler. Şimdi ne buyurdu başında? Hüdelil müttakîn. Kur'an herkese yol gösterir ama herkesi maksada ulaştırmaz. Neden? Adamın derdi Kur'an'a uymak değilse Kur'an ona ne yapsın? Takva sahiplerine hidayattir. Takva sahipleri kimdir? Şu, şu şu şu sıfatlara sahip olanlardır. İşte bu sıfatların sahipleri Rablerinden büyük bir hidayat üzeredirler. İşte hidayete bil fiil erişmişlerdir. Bizzat kavuşmuşlardır. Bu hidayatin neticesi bu sıratı müstakîmin bu dost doğru yolun neticesi Cennetle sonuçlanacak. Allahü Teala'nın cemalini ziyaretle sonuçlanacak. Allahü Teala'nın rızasına ermekle, likasıyla, vuslatıyla neticelenecek büyük bir idaettir ve ulakeun işte sana onlar ancak onlar. Bak başkaları değil. Bak trilyonları olanlar buyurmuyor. Çok güzel olanlar buyurmuyor. Şöhreti e efendim yakalayanlar buyurmuyor. Atlarına şu kadar araba alanlar buyurmuyor. Şu kadar efendim yatı katı olanlar buyurmuyor. Kurtulanları tarif ederken şunlardır, şunlardır, şunlardır buyurmuyor. Ancak ve ancak şu sıfatlar kimde varsa onlar, felah bulanlar, umduklarına erenler, korktuklarından emin olanlar, iki cihan saadetine kavuşanlar, felah ve necaata erişenler. Ancak ve ancak onlar. E şimdi kainatı yaratan bizi yaratan, dünya ahiretin sahibi bize felah reçetesini, kurtuluş listesini veriyor. Bunun dışında... Kurtuluş arayanlar tabii ki öküzün altında buzak arıyor. Aradıklarını bulamayacaklar. Dünya ahirette huzur bulamayacaklar. Ama şu iman ve salih amelleri kazananlar, kesmedenler, iktisap edenler, işte onlar iki cihanda da Hidayet ve felaha nail olacaklar. Allah Teala cümlemizi müflihin zümresine ilhak eylesin. Allah Teala cümlemizi hidayete eren ve hidayete erdirenler zümresine ilhak eylesin. Allah bizi hayırla istahüleyip hidayet buyurup, bizim vesilemizle denecek kullarını hidayete erdirsin ve eriştirsin diyoruz. Allah tesirini halk eylesin, cümlemize hidayetler bahşeylesin, amin diyendilerimizi nar-ı azade eylesin, bu vesileyle tekrar bütün geçmişlerimizin ruhlerine, Asker polislerimizden şehit olanların, vatanı, dini, imanı, muhafaza uğrunda şehit olan askerlerimizin, polislerimizin ruhlarına, bütün dinleyenlerimizin geçtiklerinin ruhlarına, Paramalevsi hocamızın ruhuna, Şeyh Yahya Efendi Hazretleri'nin ruhuna ve yakında vefat etmiş bütün geçmişlerimizin müminînîme'nâr vahine el Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet